Allah'ın selamı, rahmeti, mevfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenabı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatmak kabiliyetini nasip ve miyeser eylesin. Allah azim-i hakkı hak olarak tanıttırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyeser eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim. Arefe günü ile ilgili meseleler ve hükümleriyle ile ilgili birkaç şey anlatmaya çalışacağız kısaca. İnşallahü Rahman Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Soru. Bu anlatacağım konu yine bir grup alim tarafından hazırlanmış ve onların efendim eserlerinden derlenerek meydana gelmiş. Burada öncelikle bir soru var. Soru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hacı. Arafattır. Hadisinin anlamı nedir? Hac Arafattır. Hadisinin anlamı nedir? Cevap Hamd yalnızca Allah'adır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin El haccü Arafah Hac Arafattır. Hadisinin anlamı Hac sırasında Arafatta mutlaka durulması Gerekir demektir. Kim Arafatta durmazsa Hac'ı Kaçırmış olur. Yoksa Hac Arafattır Anlamı Arafatta duran kimseye haccin amellerinden başka bir şey Gerekmez anlamında değildir. Çünkü insan Arafatta durursa, vakfe yaparsa, bunun dışında onun üzerinde müzdelifede gecelemek, ifade, ziyaret, farz tavafını yerine getirmek, safa ve merve arasında sahi yapmak, cemrelere taş atmak ve minada gecelemek gibi haccin diğer amelleri kalır. Buna göre hac, Arafattır anlamı, hacda mutlaka Arafatta durulması, vakfe yapılması gerekir demektir. Arafatta durmayanın haccı yoktur, kabul olunmaz. Bunun içindir ki ilim ehli şöyle demişlerdir. Arafatta durmayı, vakfeyi kaçıran kimsenin haccı kaçırmış olur. Soru. Tavafa <gülüyor> Bu anlattığımız meselenin konunun efendim içerdiği kitap Muhammed bin Salih El Useymin Mecmuul Fetava İbn Useymin cilt 23 sayfa 24 eserinde alınmıştır. Soru tavafta veya Arafat'a giderken kendisinden gaz çıkan Yellenen affedersiniz. Hacı ne yapmalıdır? Cevap: Hamd yalnız Allah'adır celle celaluhu. Birincisi: Alimlerin çoğunluğu tavafın abdest olmadan geçerli olmayacağı görüşüne varmışlardır. Bir kimse tavafa giderken abdesti bozulursa, gidip abdest alır sonra da tavafına başlar, şüphe yok ki bu şekilde yapmak daha evla ve daha ihtiyatlı olan davranıştır. İkincisi, Arafat vakfesine gelince bunun için abdest almak şart değildir. Haccının abdestsiz olarak Arafat vakfesini yerine getirmesinde bir sakınca yoktur. Namaz kılmak istemesi müstesna vakfe için abdest alması da gerekmez. Nitekim İslam alimleri adetli kadının ve cünüp kimsenin Arafat vakfesini yerine getirmelerinin sahih olduğunda ittifak etmişlerdir. Tabii ki bunun en güzeli abdestli vakfe yapmaktır. Ve abdesti her halükarda abdesti muhafaza etmektir. İmam Nevevi Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir. İbni Muzir şöyle demiştir. Erkeklerden abdestsiz olan ile kadınlardan cünüp ve adetli olanın vakfesinin sahih olduğunda alimler ittifak etmişlerdir. Evet İmam Nevevi'nin bu konuda şöyle dediği nakledilmiştir. Erkeklerden İbn-i de aynısını söylemiştir. Erkeklerden abdestsiz olan, kadınlardan cünüp ve adetli olanın vakfesinin sahih olduğunda alimler ittifak etmişlerdir. Burada bu nereden geçmiş? Bu da El Mecmu' kitabının cilt 8 sayfa 140. 40. sayfada bu nakil geçmiştir. <gülüyor> Bununla birlikte bir kimsenin büyük ve küçük hadesten temizlenmiş olması, cünüp ise boy abdesti, abdestsizse abdest alması müstehaptır. Çünkü bu kimse Arafat'ta Allahü Teala'yı zikredecektir. Allahü Teala'yı abdestli olarak zikretmek ise müstehaptır. Yani abdestli durmak her halükarda bir mümine yakışan budur. Her halükarda abdestli durmak çok faziletli çok büyük sevaplardandır. Evet. Bunun kaynağı Keşşaful Kına cilt 2 sayfa 494. Allahu Teala en iyi bilendir celle celaluhu. Soru Sünnet orucunu Ramazan'da kalan kaza orucumun yerine tutabilir miyim? Sünnet orucunu Ramazan'da kalan kaza orucumun yerine tutabilir miyim? Aynı şekilde aşura günü orucu gibi nafile orucunu Ramazan'dan kalan kaza orucumun yerine tutabilir miyim? Cevap, hamd yalnızca Allah'adır. Bu mesele ilim ehli tarafından ibadetlerde teşrik meselesi yani ibadetlerin birbirine girişi olarak bilinir. Bu meselenin birçok şekli vardır. Bunlardan birisi de yukarıdaki soruda zikredilen şekildedir. O da farz ve müstehab olan İbadetin bir niyetle yapılmasıdır. Dolayısıyla bir kimse müstehab olan bir ibadete niyet ederse farz olan ibadetin yerine geçmez. Buna göre her kim, kimse aşure orucuna niyet ederse Ramazan'dan kalan kaza onun yerine geçmez. Her kim de Ramazan'dan kalan kaza orucuna aşure günü niyet ederse kaza orucu geçerli olur. Bazı ilim ehli bir kimsenin aşure günün, aşure orucunun sevabına da nail olması ümit edilir demiştir. Erramli, Allah ona rahmet eylesin, bu konuda şöyle demiştir. Bir kimse Ramazan'dan kalan kaza orucunu veya adak nezir orucunu veyahut da başka bir orucu şeval ayında veya aşure günü tutarsa, aşure gününde tutarsa Nafile orucunun sevabını da elde eder. Nitekim babam allah Allahü Teala ona rahmet etsin. El-Barizi, El-Asfuni, El-Nasiri ve fa Fakih, el Ali El-Hadrami gibi alimlere uyarak böyle fetva vermiştir. Fakat bu kimse istenen ve arzulanan tam sevabı elde edemez. Özellikle, özellikle de Ramazandan kaza borcu kalan kimse şeval ayında tutarsa 6 günlük şeval orucunun sevabını tam olarak elde edemez. Yani sevabı vardır ama tam olarak şeva, şeval orucu yerine geçmez. Kaza orucuna ka, niyet ettiği için kaza olarak geçer. İnşallah umulur ki Mevla ona şeval efendim o günde tuttuğundan dolayı Şeval, şeval ayının orucunun sevabını da verir. Değerli alim Muhammed bin Salih el-Husaymin Allah ona rahmet etsin de bu konuda şöyle demiştir. Her kim Ramazan'dan kalan kaza orucu olduğu halde Dikkat edelim. Her kim Ramazan'dan kalan kaza orucu olduğu halde Arefe günü veya Aşure günü oruç tutarsa orucu sahiptir. Fakat bugün de kaza orucuna niyet ederse iki sevabı birden elde eder. Bakın diğer manada da iki sevap birden de elde edilme şansımız da vardır. Ramazandan kalan kaza orucunun sevabı ile birlikte, Arefe günü veya Aşure günü orucunun sevabı, bu Ramazan orucu ile bağlantılı olmayan umumi nafile oruç hakkındaki hükümdür. Altı günlük şeval orucuna gelince, bu oruç Ramazan orucu ile bağlantılıdır. Ve Ramazandan kaza orucu kalan kimsenin kaza, orucunu tutmadan önce altı günlük şeval orucunu tutarsa, bu altı günlük orucun sevabını elde edemez. Ramazandan kalan orucunu dikkat buyurun. Altı günlük şeval orucuna gelince tekrar ediyorum. Bu oruç Ramazan orucu ile bağlantılıdır. Ve Ramazandan kaza Orucu olan, olan kalan kimsenin kaza orucunu tutmadan önce altı günlük şeval orucunu tutarsa bu altı günlük orucun sevabını elde edemez. Yani önce o kazayı tutacak sonra efendim şevalı tutacak. Eğer tutamazsa şevalı inşallah Rabbim o şevalın efendim şeyini de sevabını da verir. Fakat önce o kazasını tutması gerekiyor. Neden? Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur bu konuda. Men same Ramadane summa atba'ahu bisittin sittin min el Şeval. Bi sittin min el Şeval. Fe ke annama samad dehre. Rivahu Ebu Davud. Her kim Ramazan orucunun tamamını tuttuktan sonra Şevvalden de altı gün oruç tutarsa sanki senenin tamamında oruç tutmuş gibi olur. Bakın değerli kardeşlerim bu efendim nimet kaçırılır mı? Bu nimet kaçırılır mı? Her kim Ramazan orucunun tamamını tuttuktan sonra şevvalden de altı gün oruç tutarsa...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 İnsanın ilk önce üzerinde kaza orucunu tutması gerekir. Yani demek ki kaza önceliklidir. İnsanın ilk önce üzerindeki kaza orucunu tutması gerekir. Bu nafile oruç tutmaktan daha evladır. Fakat vakit dar olur ve kaza orucunun tamamını tuttuğu zaman Aşura ve arefe günü gibi faziletli bir günün orucunu kaçırmaktan endişe ederse, bu takdirde kaza orucuna niyet etmekle başlamalıdır. Bu kimsenin aşure veya arefe günü orucun sevabını elde etmesi ümit edilir. Çünkü Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanı geniştir. Allah Celle Celaluhu en iyi bilendir. Evet. Bunları bunların geçtiği kaynaklar da Nihayetul Muhtaç cilt 3 sayfa 208, Mu'nul Muhtaç cilt 2 sayfa 184, havaşi Tuhfatul Muhtaç cilt 3 sayfa 457. Hadiste Ebu Davud diğer efendim 3. kaynak ise İbni Useymin Oruç ile ilgili fetvalar sayfa 438. Vesallallahu ala sayyidina Muhammedun Nebiyil Ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.